109, numaralı konu, Hazreti Peygamberin akrabaları ve ev halkını İslam'a davet etmek maksadıyla yemeğe çağırması, evet, en yakın aşiretini uyar, ayeti geldiğinde Hazreti Peygamber, ehli beytinden olanları bir araya getirdi, sayıları otuzdu, yediler, içtiler, Hazreti Peygamber onlara, hanginiz benim dinimin gereklerini yerine getirmeyi, sözlerimi dinlemeyi kabul eder ki benimle beraber cennette olabilsin ve ailem arasında da benim halifem olsun, dedi, akrabalarından biri. Bu sözler karşısında, ey Allah'ın Resulü, sen bir denizsin, kim bu vazifeyi yerine getirebilir, dedi. Sonra Hazreti Peygamber bunu üç defa tekrar etti, fakat hiçbir cevap alamadı, bunun üzerine ben kabul ediyorum, dedim.